bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır. Şüphesiz, göklerde ve yerde, mü'minler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır. Siz insanların yaratılışınızda ve Allah'ın dünyanın her tarafında yaydığı canlılarda, kesin bilgiye ulaşıp,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 ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır.